Beyanatları makbul idi, kafi idi. Fakat şu zamanda dalaleti fenniye elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan, her derde layık devayı ihsan eden, hakîm-i rahîm olan zat-ı zülcelal Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazharı icazından olan temsilatından bir şulesini, az azûzafıma, fakru ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felil la ilhamt, sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatlar gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül bahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hikaye gaibiyeye, esasati İslamiyeye, şuhuda yakın bir yakıyini imaniye hasıl oldu.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 7ci meselenin hatimesidir. 8 inayeti ilahiye suretinde gelen işaratı gaybiyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izale etmek ve bir sır azimi inayeti beyan etmeye dairdir. Şu hatime 4 nüktedir. Birinci nükte Yirmi sekizinci mektubun yedinci meselesinde yedi sekiz külli ve manevi inayatı ilahiyeden hissettiğimiz bir işareti gaybiyeyi, sekizinci inayet nami ile tevafukat tabiri altındaki nakışta o işaretin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik ve iddia ediyoruz ki bu yedi sekiz külli inayatlar o derece kuvvetli ve katidirler ki her birisi tek başıyla o işaratı gaybiyeyi ispat eder. Farz-ı muhal olarak bir kısmı zayıf görülse hatta inkar edilse o işaratı gaybiyenin kat'iyetine halel vermez. O sekiz inayatı inkar edemeyen o işareti inkar edemez. Fakat tabakatın nas muhtelif olduğu hem kesretli tabaka olan tabakayı avam gözüne daha ziyade itimat ettiği için o sekiz inayatın içinde en kuvvetlisi değil, belki en zahirisi tevafukat olduğundan, çendan ötekiler daha kuvvetli, fakat bu daha umumi olduğu için, ona gelen evhamı def etmek maksadıyla, bir müvazene nev'inden bir hakikati beyan etmeye mecbur kaldım. Şöyle ki, o zahiri inayet hakkında demiştik, yazdığımız risalelerde, Kur'an kelimesi, ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kelimesinde öyle bir derece tevafukat görünüyor hiçbir şüphe bırakmıyor ki bir kast ile tanzim edilip muvazi bir vaziyet verilir. Kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz 3-4 sene sonra muttali olduğumuzdur. Öyle ise bu kast ve irade bir inayet eseri olarak gaybidir. Sırf icazı Kur'an ve mucizat-ı Ahmediyeyi teyit suretinde ve iki kelime de tevafuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübarekiyeti, icazı Kur'an ve mucizatı Ahmediye'ye bir hatemi tasdik olmakla beraber, sair misil kelimeleri dahi ekseriyeti azime ile tevafuka mazhar etmişler. Fakat onlar birer sayfeye mahsus şu iki kelime bir iki risalenin umumunda ve ekser risalelerde görünüyor.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 rahat ve kolay bir şeydir buna karşı deriz ki bir davada iki şahid-i sadık kafidir bu davamızdaki kast ve irademiz taalluk etmeyerek 3-4 sene sonra muhtali olduğumuza yüz şahid-i sadık bulunabilir bu münasebetle bir nokta söyleyeceğim bu keramet-i icaziyye Kur'an-ı Hakîm belagatciyetinde derece-i icazda olduğu nev'inden değildir çünkü icazı Kur'an'da Kudreti beşer o yolda giderek o dereceye yetişemiyor. Şu kerameti icaziye ise kudreti beşerle olamıyor. Kudret o işe karışamıyor. Karışsa suni olur, bozulur. Haşiye, on dokuzuncu mektubun on sekizinci işaretinde bir nüshada bir sayfede dokuz Kur'an tevafuk suretinde bulunduğu halde birbirine hat çektik. Mecmunda Muhammed lafsı çıktı. O sayfenin mukabilindeki sayfede sekiz Kur'an tevafukla beraber mecmuunda Lafzullah çıktı. Tevafukatta böyle bedi şeyler çok var. Bu haşiyenin mealini gözümüzle gördük. Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Sayit. Üçüncü nüktede işareti hassa, işareti amme münasebetiyle bir sırrı dakiki rububiyet ve rahmaniyete işaret edeceğiz.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 ve bu güzellik rububiyete âmmeye ve şumul-u rahmete ve tecellî-i âmmeye bakar. Dediğin gibi bu muvaffakiyetteki işareti gaybiye daha güzeldir. Çünkü bu rahmeti hassaya ve rububiyeti hassaya ve tecellî-i bakar bir surettedir. Bunu bir temsil ile fehme takrib edeceğiz şöyle ki. Bir padişahın umumi saltanatı ve kanunu ile merhameti şahanesi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 Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki o daireyi tasarruf uğrubiyetinde saklansın ve tesir sahibi olup müdahale etsin ve ne de tesadüfün hakkı var ki o hassas mizanı hikmet dairesindeki işlerine karışsın. Risalelerde 20 yerde kat'i hüccetlerle tesadüfü ve tabiatı nefyetmişiz ve Kur'an kılıncıyla idam etmişiz müdahalelerini muhal göstermişiz. Fakat rububiyet-i Âmme'deki dâire-i ı zahiriyede ehli gafletin nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlerde tesadüf namını vermişler. Ve hikmetleri ihata edilmeyen bazı ef'al-i ilahiyenin kanunlarını tabiat perdesi altında gizlenmiş görememişler. Tabiata müracaat etmişler. İkincisi hususi rububiyetidir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 Ehli gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. İşte bu sırra binaendir ki, İcazı Kur'an ve Mucizat-ı Ahmediyedeki işaret gaybiyeyi hususi bir işaret telakki ve itikad etmişiz ve bir imdad-ı hususi ve muannitlere karşı kendini gösterecek bir inayete hassa olduğunu yakîn ettik ve sırf lillah için ilan ettik. Kusur etmişsek Allah affetsin. Amin. Rabbena la in nesina, ev ekhta'na. Kardeşlerim, size üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim şöyle ki. Sizler haddimin fevkinde bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız ve bir cihette muin ve müşavirlerimsiniz. Aziz kardeşlerim, Üstadınız lâ değil, onu hatasız zannetmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla, bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla, hazineyi kıymetten düşürtmez. Hasenenin on sayılmasıyla, seyyiyenin bir sayılmak sırrıyla, insaf odur ki, bir seyyiye bir hata görünse de, sair hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Hakaike dair mesailde, külliyatları ve bazen de tafsilatları sünuhat-ı ilhamiye nev'inden olduğundan, hemen umumiyetle şüphesizdir, katidir. Biliniz, kardeşlerim ve ders arkadaşlarım, benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Hatta başıma vursanız, Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırını muhafaza için, başka hatırlara bakılmaz. Nefs-i emmare'nin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğimiz bir hakikatı müdafaa değil, alar-ras ayn kabul ederim. Bilirsiniz ki şu zamanda şu vazife-i imaniye çok mühimdir. Benim gibi zayıf, fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir bir icareye yükletmemeli, elden geldiği kadar yardım etmeli. Cenab-ı Hak Kemali rahmetinden iki senedir ciddi nisbeten yemişler fakiheler nevinden tevafukatı latife ile ezhanımızı taltif etti, zihnimizi neşelendirdi. Kemali merhametinden o tevafukatı latife meyveleriyle ciddi bir hakikati Kur'aniyeye zihnimizi servetti ve ruhumuza o meyveleri gıda ve kut yaptı. Hurma gibi hem fakih'e hem kut oldu hem hakikat hem zinet ve meziyet birleşti. Kardeşlerim, bu zamanda dalalet ve gaflete karşı pek çok manevi kuvvete muhtaçız. Ma tesef ben şahsım itibarıyla çok zayıf ve müflisim. Harika kerametim yok ki bu hakikati onunla ispat edeyim ve kutsi bir himmetim yok ki onunla kulu celbedeyim. Ulvi bir deham yok ki onunla ukulu tesir edeyim. Belki Kur'an-ı Hakîm'in dergahında bir dilenci hadim hükmündeyim. Bu muannit ehli dalaletin inadını kırmak ve insafa getirmek için Kur'an-ı Hakîm'in esrarından bazen istimdad ederim. Keramât-ı Kur'aniye olarak tevafukatta bir ikram-ı hissettim, iki elimle sarıldım. Evet Kur'an'dan tereşüh eden işâratül icaz ve Risale-i Haşir'de kat'î bir işaret hissettim. Emsalleri bulunsun, bulunmasın, bence bir keramet-i Kur'aniyedir. Aziz sırtlık Çalışkan Kardeşim, Senin gördüğün vazife-i Kur'aniyenin hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak etsin, fütur vermesin, şevkinizi artırsın. Uhuvvet için bir düstur beyan edeceğim, o düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. kerane ittihad gittiği vakit, Manevi hayatta gider. Valla tenaziyu, fethşeli ve tevhbiri hüküm işaret ettiği gibi, tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa, kıymeti üçtür. Tesanu'du adedi ile yazılsa 111 kıymetinde olduğu gibi, sizin gibi üç dört hadimi hak ayrı ayrı ve taksimul amal olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetleri üç dört adam kadardır eğer hakiki bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler, o dört adam, dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler. Sizler, koca Isparta değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur, çünkü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i omuzlarında taşıyan zatlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl meziyetinizle iftihar ediyorum? O meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Sait Nursi